6. Hakikate varmış evliyanın büyüklerinden olan Sehl bin Abdullah Tüsteri rahmetullahi aleyh diyor ki eğer Musa ve İsa aleyhisselamın ümmetlerinde İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh gibi bir zat bulunsaydı bunlar Yahudiliğe ve Hristiyanlığa dönmezdi.